gayb denilir. Allah subhanehu ve taala'nın zat-ı şerifi, cennet, cehennem, melekler, insan ruhu gibi şeyler gayptir ve gayba nispet edilir. Bunlara gaybi denilir. Söylemiş olduğumuz söz yahut yapmış olduğumuz hareketlerimiz Allah subhanehu ve taala'nın dinine tıpatıp uyuyorsa buna ibadet denilir.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 be kûp kafirler vardır innellezîne keferû sevâen aleyhim enzertehum em lem tunzirhum lâ yu'minûn khatamallâhu alâ kulûbihim ve alâ sem'ihim ve alâ ebsarihim gişâwe ve gerçekte küfür edenleri inzar etsen de onlarca bir